Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz gecemiz hayır olsun. Selamun aleyküm. Hak Teala sizden razı olsun. Sorum şudur ki cinler ile içli dışlı olmak yasak mıdır? İrtibatta olmamızın sakıncaları var mıdır? Evet. Cinler biliyoruz. Tıpkı insanlar gibi Allah'a abdiyetle, kullukla sorumlu olan varlıklardır. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ جِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abdolsunlar diye yarattım. Aradaki fark, Allah'ın kendinden nefrettiği Onun için, Hiçbir zaman onlar insanlar gibi olamaz. Arada bir fark vardır. Fark. Nedir o fark? O fark aşıklık farkıdır. Aşıklık. Ezelden getirdiği aşıklık farkıdır o. İsimlerin tecellisinde olanlar Allah'ın sevmesi farklıdır. Aşıklıkları farklıdır. Ama Allah'ın kendisinden Ruh nefettiği insanın aşıklığı farklıdır. İnsanların onlarla meşgul olması doğru mudur? Doğru değildir. Neden? Zaten mümin olanları, Müslüman olanları insanlarla işleri olmaz. Çünkü onların derdi de kulluktur, abdiyettir. Ama yoldan çıkmış büyüklerine yani iblise tabi olanlar şeytandır, şeytan olmuş olur. Onlar insanlarla uğraşır, meşgul olur, muhatap olur. Biz de cinlerle muhatap olurken, cin, cinlerle değil, şeytanlarla muhatap oluyoruz. Şeytanlarla muhatap olmak kesinlikle yanlıştır. Yoldan çıkmış olanlarla muhatap oluyoruz. Dolayısıyla onlarla muhatap olmak bizi Allah'tan uzaklaştırır. İnsanın işi Allah'a abdiyettir. Onların işi de Allah'a abdiyettir, kulluktur. Ama onlar, eğer birbiriyle uğraşırsa, Allah'ı unuturlar. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede, hiçbir o şeytan topluluğu yoktur ki, kendi aralarında insanlara hükmetmekle övünmemiş olsunlar. Yani kendi aralarında, ben bu kadar insanla muhatap oldum, bu kadarıyla bu kadarla hükmediyorum, bu kadarını kandırdım diye, Diğerlerine karşı övünür. diyor ben 5 kişiye hükmettim. 5 kişiyi kandırdım. 5 kişiyi yoldan çıkardım. Ötekidir ben 10 kişiyi yaptım. Böyle o insanlarla muhatap olduklarından, yoldan çıkardıklarından dolayı övünürler. Kim övünüyor? Şeytanlar övünüyor. İnsanın işi Allah'a koşmaktır. Saha sola bakmadan, önüne, arkasına, etrafına bakmadan Gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmadan koşmaktır. Bu koşma gönül koşmasıdır. Gönül. Gönül bir şeyle meşgul olunca koşamazsın. Onunla meşgul olursun. Orada durursun. Ona takılmış olursun. Dolayısıyla bize düşen Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi hepiniz Allah'a firar edin. Allah'a firar etmektir. Firar ederken neden kaçıyoruz? Bir şeyden kaçmamız gerekir. Nefsimizden kaçıyoruz. Dünyadan kaçıyoruz. Dünyanın Evet o fani sevgilerinden kaçıyoruz. Bir şeylerde meşgul olmaktan kaçıyoruz. Dolayısıyla cinlerden, şeytanlardan, şeytanlardan meşgul olmaktan kaçıyoruz. Hatta öyle ki kendimiz de meşgul olmaktan kaçıyoruz. Kaçıyoruz ki Allah diyebilelim. Zarar verir mi? Verir. Allah'a gitmeye mani olur. Ne ki bizi meşgul ediyorsa o bizi Allah'a gitmekten Arı koymuştur. Allah ile aramızda perde olmuştur. Dolayısıyla o bizim şirkimiz olmuş oldu. Şirki silmek lazım. Ne ki bizi Allah'tan alıkoyuyor, Allah yolundan alıkoyuyorsa uzak durmak gerekir. Hele bir de bu şeytanlar olursa. Zaten onların işi bu. Onun için kesinlikle uğraşmak, meşgul olmak doğru değil, yanlıştır. Aynı zamanda onlardan korkmak, endişe etmek, onlara üç harfli demek de yanlıştır. Onlar da Allah'ın kulları. Yani o kadar korkuyor ki ismini söyleyemiyor. Söyleyince sanki ona zarar veriyor. Bu da şeytanın başka bir hilesi. Yani diyor benden bahsetme. Bahsedersen sana zarar veririm. İsmini bile söyleme. Sen şeytansın. Sen iblisin. Senin birazcık beynin olsaydı, biraz aklın olsaydı Rabbine secde ederdin. Rabbinin emrine itiraz etmezdin. Sana uyanlar da senden daha beter, senden daha geri zekeli, daha akılsızdır. Evet, onun için böyle onlardan korkmak da, endişe etmek de yanlıştır. Böyle bir şeyi aklına geçirmek de yanlıştır. Ama söyledim, müminleri vardır, Müslümanları vardır, varileri vardır. Tıpkı insanlar gibi kullukla sorumludur onlar da. Onlar da bizim kardeşlerimizdir, mümin kardeşlerimizdir. Ne onlar bizimle meşgul olur, ne biz onlarla meşgul oluruz. Meşgul olursak. Birbirimizi Allah yolundan alıkoymuş oluruz. Meşgul olanlar, İblise tabi olmuş olan cinlerdir ki, şeytanlardır yani. Eğer meşgul olursak ne olur? Bunu mutlaka görürüz, tadarız, yaşarız ki, bizi Allah'tan, Allah yolundan alıkoyar, ters tarafa sürükler, hiç anlamadığımız bir şekilde bir de bakarız ki onların tuzağına düşmüşüz. Allah öyle buyurdu el kerimede. Onlar, şeytanlar sizin onları görmediğiniz yerden onlar sizi görür. Dikkat edin diyor. Allah öyle buyuruyor. Ona karşı dikkatli olun. O mütakkilere şeytan bir vesvese verdiğinde onun hemen şeytandan olduğunu anlar ve her tarafı basiret kesilir buyurdu. Ona karşı dikkatli olur, tevbe eder, ona karşı basiret kesilir. Müminin böyle olması gerekir. Yoksa mümin gidip onlarda uğraşmaz, meşgul olmaz, beraber olmaz, onlardan bir fayda ummaz, hayır ummaz, bir şey beklemez. Onlardan sadece zarar gelir. Gönlüne zarar gelir, imanına zarar gelir, kulluğuna zarar gelir, seni Allah'tan Allah yolundan alıkoyar. Onun için uzak duruyoruz, böyle şeylerle de meşgul olmuyoruz. Görüyoruz mesela kardeşlerimiz böyle. Onlardan korkuyor. Endişe edenler vardır. Yok şöyle olsa bunu, bu yola bizi kim sevk ediyor? Şeytan sevk ediyor. Onun için bizim işimiz şeytanlarla değil, cinlerle değil, diğer mahlukatla değil. Bizim işimiz Allah iledir. Allah'a kullukladır. Görevimizi, işimizi, yaratılış gayemizi unutmayalım. Neyi istiyorsak Allah'tan isteyelim. Onlardan bir fayda Umuyorsak tuzaka düştük demektir. Bir şey bekliyorsak tuzağına düştük demektir şeytanın. İnşallah kardeşlerimiz uzak durur. Onun verdiği vesveseden de uzak durur. Evet. Allah bizi dostlarına dost eylesin. Evet. Düşmanına değil. Onun düşmanı dost zannetmek evet, bir felakettir. Efendim Karabük'ten Gökhan Şamoğlu. Selamun Aleyküm. Ben ruh ve nefis arasında gidip geliyorum. Ne yapabilirim? Ruh ve nefis arasında herkes gidip gelir. Bazen Allah'ın kendisine nefreti ruha, Rabbine aşık olana uyar. Rabbini ister. Rabbinin rızasını ister. Rabbine kul olmayı ister. ibadet yapmayı ister. Rabbinin kendisi için sevliğini sever ve ister yapmaya çalışır. Bazen de nefsine uyar. Nefis şeytanla, iblisle işbirliği yapar. Eğer böyle olmazsa bizim tercih hakkımız olmaz. Ruhla nefis arasında tercih yapacağız. Tercih yapacağız ki Rabbimizi tercih edebilelim, insan olabilelim. Maşukumuzu tercih edip aşık olabilelim. Kul olabilelim. Bu gerekli ve bu lazımdır. Zaten tercih yaparken iki şık arasında tercih yapman gerekir. Yoksa şıklar bir tane ise tercih yapman da gerekmeyecek. Bu bir yanlış değil, bu bir felaket değil. Herkes öyledir. Her zaman, her anda tercih yapıyoruz. Yani şuraya mı gitsem, şuraya mı gitsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bak tercih yapıyoruz ve kul sürekli bu tercihi yapar. Önemli olan terciheni Allah ile yapmasıdır. Allah'a göre yapmasıdır. Allah'ın sevdiği gibi yapmasıdır. Dolayısıyla ruha ait tercihi yapmasıdır. Bazen düşer. Bazen nefsine güç getiremez. Bazen arzularına, isteklerine güç getiremez. Düşebilir. Düşünce Allah kalk dedi. Kalk. Yerde kalma. Tövbe et, doğru Doğrul ve gel. Ben sana düşme demedim. Zaten düşeceğini biliyordum. Ne buyurdu? Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığını biliyor. Nasıl bir vasfa sahip olduğunu biliyor. Zayıf olduğunu biliyor. Aciz olduğunu biliyor. Düşeceğini de biliyor. Onun için düşünce evet, yerde kalma. Senin Rabbin Gafur ve gafardır. Tevvab'dır. Afudur. Rahman ve Rahim'dir. Vedu'dur. Seni seviyor. Rahmetiyle muamele etmeyi diliyor. Allah rahmeti zatına yazdı buyuruyor. Ben mutlaka sana rahmetle muamele ederim. Korkma dedi. Endişe etme dedi. Gel dedi. Mesele düşmek değil. Düşünce bakmasını evet, bilip Rabbine evet, firar edip koşmaktır. Sonra bir de bakar ki o manevi gücü almış. Nefsine de güç yetirebilir, şeytana da güç yetirebilir, dünyaya da güç yetirebilir, artılarına, isteklerine de güç yetirebilir. Bu gücü onun imanıdır. Onun Allah'a olan aşkı, muhabbetidir. Güç bu, kuvvet bu. İman nurudur. Aşkın, muhabbetin nurudur. İbadetin, secdenin, zikrin, güzelliklerin nurudur. Güç bu, kuvvet bu. Onun için sırattan geçerken kimisi şimşek gibi geçiyor. Bu gücü var çünkü. Öteki rüzgar gibi geçiyor, bir başkası koşar gibi gidiyor. Her birinin gücü farklıdır. Bu gücü burada almak lazım. Evet, yaptığımız her ibadet, her kulluk, her iyilik, her güzellik Allah'ın ismiyle, isimleriyle yaptığımız her muamele bize o aşkı, muhabbeti, o gücü kazandırıyor. Evet, bize düşen o gücü kazandırmaya, kazanmaya devam etmektir. Dolayısıyla. Nefis ile ruh arasında bocalamamaktır. ruhtan yana durup o gücü de kazanmaktır. İnşallah kazanacağız. Zaten yolculuk bunun içindir. Bu sata yol böyle alınıyor zaten. Adım adım. Evet, yavaş yavaş. Ama sonra kul görecek ki öyle olmuş. O sadece çabasını gayretini sarf etmiş. Allah ona ikram ediyor. Onu öyle yapıyor. Gönlüne tecelli ediyor. O gücü, o kuvveti veriyor ona. Ona düşünün sadece doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Evet. Efendim, Medine'den Ayaz isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. iki aleyküm. sorum olacaktı. Eğer cevaplarsanız sevinirim. Birincisi Allah has, razı olduğu kul olmak, Efendimiz'e ümmet ve aşk şarabından içmek Hocama evlad olmak istiyorum ama bir türlü olmuyor demiş. Evet. Söyledim biraz önce. Yol yavaş yavaş yürünür. Sonra Allah onu birden ikram eder. Evet, aşk şarabı buradadır. Burada onu içip o manevi sarhoşluğu tadar. Manevi olarak sarhoş olunca Yüzünü kırpmadan Allah'a her şeyini kurban edebilecek hale gelir. Her anda Rabbini ayaktayken, otururken, yan üzeri zikretmesi gerekir ya, her anda aşk halinde olur, muhabbet halinde olur. Her anda Rabbini ister. Otururken, kalkarken, yatarken, yürürken, bir iş yaparken, seni istiyorum ya Rabbi deyip hayatı öyle yaşar. Evet bunu Allah ikram ediyor kuluna. Mutlaka kul bir şey yapmış ki Allah bunu ikram eder. Rableri onlara pak bir şaraptan içirir. Burada içiriyor. Burada içenler o ahirettekini hak eder. Ona layık olur. Eğer işmek istiyorsak yolu gösteriyoruz. Yapmamız gereken şey nedir? Vazgeçtim, seni seviyorum ya Rabbi. Demektir. Hangi yanlış, onu meşgul eden ne varsa, Allah'tan başka onu ne meşgul ediyorsa, Allah'ı sevmekten, onu istemekten başka, her ne ki onu meşgul ediyorsa, şundan vazgeçtim, ben bir tek senden vazgeçmiyorum ya Rabbi, seni istiyorum. Dediğinde bir adım atmış. O aşka, o muhabbete, o şarabı içmeye, daha doğrusu o aşk şarabının deryasının içine girmeye adım atmış. Yürüyor çünkü. Kendisini meşgul eden, manevi olarak meşgul edenleri arkasında bırakıyor. Nereye yürüyor? Kendine yürüyor. Gönül alemindeki yolculuğu yapıyor. Allah'ın kendisine nefrettiği ruha doğru yürüyor. Ona varınca kendisiyle ruhu arasındaki o perdeler inceldikçe, perdeler kalktıkça o aşkın, muhabbetin şiddeti artıyor. Tecelli ediyor çünkü oradan, nurdan bu. Evet vazgeçtim, seni istiyorum ya Rabbi diyelim. Ne ki bizi meşgul ediyor, ondan ayırıyor, uzaklaştırıyor. Evet vazgeçtim. Seni seviyorum. Seni istiyorum ya Rabbi diyelim. aşkın şarabından içeceğiz inşallah. Evet. Bir de kardeşlerimizin bizi dinleyip gönüllerini açmaları lazım. Dinleyip gönlünü açtığında ben de ondan içmek istiyorum demiştir. Gönlünü açmazsa bir şey alamaz. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Konuşurken, bizi dinlerken bunu bana söylüyor demesi gerekir. Benim böyle olmam gerekir. Benim adım atmam için bu gereklidir. Benim mutlaka bunu böyle anlayıp bunu yapmam gerekir demesi lazım kardeşlerimizin. Evet, gönlünü açmak böyledir. Bu arada Allah o açılan gönüle ikram eder. Gönülü, kardeşlerimizin gönülleri bizimle beraber olmuş olur. Bizimle beraber. Bu durumda ona akar. Bunu da böyle anlamak gerekir. Yani beraber içmiş oluyoruz. Aşkın şarabını. Efendim Medine'deki kardeşimizin ikinci sorusu. Altı yıldır hastayım. Gitmediğim yer kalmadı ama bir türlü şifa bulamadım. Ne yapmam lazım? Dua ederseniz sevinirim. Allah razı olsun. Allah, Allah ve Resulü için sizi çok seviyoruz. Yapmam gereken neyse söylerseniz çok iyi olur. Zikir de yapıyorum ama olmuyor demiş. Evet. Allah razı olsun. Allah kardeşimize şifa versin inşallah. Bununla beraber hastalığı bir nimet olarak görmek lazım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Hastalık bir memurdur. Mesela bazen böyle bulaşıcı hastalıklar var. Evet, onlar gelir, vazifesini yapar gider. Bir memurdur buyurur. Hatta hastalığa küfretmeyin. O gelir, vazifesini yapıyor. Vazifeli memurdur. Gelip temizliyor, temizlik yapıyor. Gönlümüzü temizliyor. Bizi temizliyor. Bizi Allah'a döndürüyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kaybolmayan malda, hastalanmayan vücutta hayır yoktur. Dolayısıyla hastalığı hayır olarak görmek gerekir. Rabbimiz bizi temizlemeyi dilemiş, kendine döndürmeyi dilemiş, dua etmemizi dilemiş, kendisinden istememizi dilemiş. İnşallah Allah şifa verir. Evet şifayı Rabbimizden istiyoruz. Bununla beraber hastalığımıza da hamd ediyoruz. Rabbimizin bizi ciddiye aldığını biliyoruz. Bunu böyle anlamak gerekir. Rabbim beni ciddiye aldı. Resulullah Efendimiz buyurmuştu gene. Allah bir kuluna cenneti takdir etti mi? Cennette bir makam takdir etti mi? Onu tertemiz kılmadan hastalıkla, belayla, yoklukla, musibetle, dedikoduyla, iftira iftiralarla, sıkıntılarla onu temizlemeden huzura almaz buyurdu. Evet, hastalığı düşünmek doğru değildir. Hastalığı unutmak doğrudur. Hangi hastalık olursa olsun bize düşen onu düşünmek değil. Ben hastayım demek değildir. Varsa yapılacak bir şey yapmak lazım. Doktora gitmek lazım. Gerekirse ameliyat olmak lazım. Gerekirse evet, şifayı aramak lazım. Ama ona meşgul olmak doğru değil. Gerekeni yapıp meşgul olmamak gerekir. Bu böyledir. Şu anda Allah böyle takdir etmiş, bu böyledir. Bana düşen işimi yapmaktır, kulluğumu yapmaktır. Buna beraber aşk halinde, muhabbet halinde olmaktır. Bu hastalığı da değerlendirip dua etmektir. Rabbimden istemektir. Resulullah Efendimiz onun için buyurdu. Allah hastanın duasını, misafirin duasını, ananın, babanın evladına duasını reddetmez. Bir hastayı ziyaret ettiğinizde ondan dua isteyin. Hastadan dua istemek gerekir. Hasta dua istiyor ama bizim hastadan dua istememiz gerekir. Neden? Bir sebebi var bunun. Çünkü hastanın boynu büküktür. Gönlü kırıktır. Rabbine karşı evet, tevazu sahibidir. İstiyor Rabbinden. Rabbine boynunu bükmüş. Sağlıkta o şekilde boynunu bükemez. Rabbine yakındır. Rabbi ile arasındaki perdeler kalkmıştır. Hasta olduğundan dolayı. Onun için duası makbuldur, Ondan dua istemek gerekir. Yani hastalıkla hastalıkla Allah kurunu kendine yakın etmiştir. Bu yakınlığı değerlendirmek gerekir. Ham dedim. Evet. Rabbine Rabbinden istemek gerekir. Evet. Efendim bizdenimiz tağut nedir diye soruyor. <gülüyor> tağut. Tağut haktan başka her şeydir. Bizi Allah'tan ayıran, uzaklaştıran her şeydir. İhvaya düşüren şeytandır, iblistir. İğva, haktan başka her şey. Yani şeytan bizi iğvaya düşürürken Allah'tan uzaklaşsın hangi şekilde olursa olsun onu hiç fark etmez. Neyle Allah'tan uzaklaştırabiliyorsa onunla düşürür. Onunla Allah'tan uzaklaştırır. Evet, tağut Haktan başka, hakikatten başka her ne varsa, her ne ki bizi Allah'tan ayırır, uzaklaştırıyorsa o tağuttur. Nerede Allah'ın hükmü geçmiyorsa, tağutun hükmü, yani şeytanın hükmü geçiyor. İnsanlar, İblisin şeytanın tuzağına düşmüş, ona hizmetçilik yapıyor. Dolayısıyla aynı şekilde onlar da Hakka davet etmeyebilir. Ters tarafa davet etmeyebilir. Onlara da aynı şekilde onlara da tağuta düşmüş. Buna beraber ihvaya kapılmış. Şeytana uymuş. Şeytana hizmet ediyor. Hizmetçi olmuşlardır. Bize düşen tağutla değil hakla meşgul olmaktır. Yani karanlığa küfretmekle karanlık aydınlanmıyor. Bir ışık yakınca Karanlık aydınlanır. Bize düşen hakkı söylemektir. Hakka davet etmektir. Hakkı getirmektir. Hakkı ortaya koymaktır. Hakta durmaktır. Hakli ile. Hak ile olmaktır. Böyle olursa evet, hak gelir, batıl zahil olur, tahut yok olur. Evet. Efendim Nihal, Hergül, Bismillahirrahmanirrahim. Alan selamı üzerinize olsun. Mürşidimize halimizden bahsetmek niyetiyle yazmaktayım. Gençliğimden beridir bazı rüyalar görmekteydim. Okyanusun dibindeki sıcak suyla soğuk suyun karışmadığı ya ya da Bedir Savaşı'nda Allah'ın melekleriyle nasıl yardım yaptığı gibi içimde kocaman ve hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşluk vardı. 39 yaşındayken rüyamda ölüm meleği gelip de gidelim deyince ben daha hiç andımı Allah'ın önünde eğmedim ki O'nun huzuruna ne yüzde çıkarım dedikten sonra bir tarikata girdim, üç yıl kaldım. Sonra insan ayrımı yaptıklarını görünce, Allah böyle yapmaz dedim, oradan ayrıldım. O sırada Rabbim bizi bir imtihana tabi tutmuş anladım ki etrafım benim cinlenmiş olduğumu düşündüler. Namaza başladığımda ailem, ailem tarafından alaya alındım tarikattan ayrıldıktan sonra her namazımda ağlıyordum. Ben Allah'ı arıyordum. Kimse derdime derman olamıyordu. Sekiz ay boyunca her namazımda anlım her yere koyduğumda Allah'ım bana bir mürşid gönder diye ağlardım. 2014 yılının Ramazan ayında sizi gördüm. Benim kalbimden geçenler sizin ağzınızdan söz olup kalbime geri aktı. Aa dedim buldum. Ben bu insanı izlemeliyim arkasından gitmeliyim. 46 yaşındayım. Hayatımda ilk defa tam olarak orucumu tuttum. Virdimi çekiyorum, namazlarımı kılıyorum. Oysa ki ben Fatiha'nın anlamını bile bilmiyordum. Size tabi olduktan sonra ayetler, sureler geldi. Kur'an'da Fusilet Suresi varmış. Onu bile rüyamda anladım. Gelen surelerin hepsinin hikmetini tefekkür ettim. Ama Allah'ın izin verdiği kadar Tefekküre daldığımda kalbime gelen yanıtlar oluyordu. Hamdüsenalar senalar olsun. Şimdi öyle bir yerdeyim ki hocam sanki bir adım atsam bu Araf'tan kurtulacakmışım gibi. Ama ben gaybın cahiliyim. Nereden bileceğim? 40 yılını gaflet ve delalete geçirmiş bir dünya cahiliyim. Kaldı ki gaybı ben bilemem. Dilime hu zikri geliyor. Allah zikri geliyor. Size sormam gerekir. Ben ne yapayım? Bir adım atmam lazımmış gibi ama nasıl atacağım? Bana bir yol gösterir misiniz? Allah hem bu dünyada hem de ahirette sizi cümle çalışanlarınıza, müritlerinize iyilik versin. Selam üzerinize olsun. Allah bizi bu dünyada haşreyledi inşallah. Diğer alemde de haşreyirler. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah kurulu başı boş bırakmaz. Yalnız bırakmaz. Elbette ki her şeyin bir zamanı vardır. Zamanını Allah bilir. Allah mutlaka yardım eder. Bütün mesele kulun Allah'ın yolundan ayrılmamasıdır. Rabbinden vazgeçmemesidir. Rabbinin kendisinden vazgeçmeyeceğini bilmesidir. Allah mutlaka bir yerden yardım eder. Bir yerden yardımını gönderir. Bütün kulları için böyledir, Rahman ve Rahim'dir çünkü. o kulu her ne için yaratmışsa, evet, kendisine kul olsun, abdolsun diye yaratmış, muradi üzerinde gerçekleşsin diye mutlaka ona imkanlar tanır. Mutlaka onun gönlüne tekrar tekrar her gün tekrar tekrar vahyeder. Ama kul onu duymazlıktan gelebilir. Anlamamadıktan gelebilir. Ciddiye almayabilir. Ama vahiy devam eder. Gönlüne vahiy devam eder. Allah'ın daveti devam eder. Onun için, hiç kimse bilmediğinden dolayı asla kaybetmez. Gözünü gönlünü Rabbine kapattığı için kaybeder. Ciddiye almadığı için kaybeder. Kibirlendiği için, ben biliyorum dediği için kaybeder. Allah'a itaat değil de kula itaati tercih ettiği için Allah'ın ne dediğini önemsemeyip kullarının ne dediğini önemseyince kaybeder. Rabbini buna layık görmeyince kaybeder. Onun için kulların bu açıdan rahat olması gerekir. Rabbim beni bırakmaz. Rabbim beni kendisine kul olayım, abd olayım diye kendisine yeryüzünde halife olayım kendisine dost olayım, ayna olayım, aşık olayım diye yaratmış. Nasıl bırakır? Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez böyle bir şey. Hiçbir kuru için. Allah eğer Firavuna Firavun azdi deyip Hz. Musa'yı gönderiyorsa. Yani hiç kimse Firavun gibi değildir. Allah ona mutlaka evet bir yol gösterici gönderir. Ona yolu gösteren birini gönderir. O kardeşimizin söylediği perdeyi aşmak için evet, hu zikri de olur, hak zikri de olur ama asıl olması gereken yolun hem başında hem sonunda olması gereken La ilahe illallah zikridir. Yalnız La ilahe illallah zikrini söylerken ne söylediğini bilmelidir. Bilmeden olmaz. Bilmeden zikrin evet, nuru tecelli ediyor ama faydası olmuyor ona. Onu alamıyor. Yani koşması, uçması gerekirken adım adım yürür. La ilahe illallah derken evet, La ilahe ilah yoktur. Mabud yoktur. Marşuk yoktur. Evet, peşinden çünkü ilallah diyeceksin. İllallah Allah bir tek Allah ilah bir tek Allah'tır. İlah seven demektir. Sevilen demektir. Ölümüne sevilen demektir. Ölümüne. Can feda edilen, kurban edilen demektir. Edilmesi gereken demektir. Cani feda edip Hakkı varlığı evet arabilmemiz için Oranın feda edilmesi gerekir. Faninin feda edilmesi gerekir ki Baki alınsın. Yani kul La ilahe illallah deyince Benim sevdiğim sensin, ilahım sensin, Mabudum sensin, maşukum sensin, Rahman ve Rahim olan Rabbim sensin. Vahid, ahad, Semed olan Rabbim sensin. Benim kerim olan Rabbim sensin. İlahım sensin, sevdiğim sensin. Sen benim her şeyimsin. Evet. varlığım sen. Beni varlıkta tutan sen. Beni seven sen. Sevmeyi öğreten sen, takdir eden sen, tecelli eden sen. yani la ilahe illallah deyince Böyle her şeyin bitip her şeyin Rabbimizle aramızdan çekilmesi gerekir. Sen diyorsun ya Rabbi. Sen deyip artık kendini bile görmüyorsun. Yolun başında da bu gerekir, sonunda da bu gerekir. Evet başka tarikatlarda yol farklı gösterilmiş olabilir. Zikir farklı olmuş olabilir. Bizim de kendimize göre bir zikrimiz vardır. Bununla beraber bir tefekkürümüz vardır. Yol Resulullah Efendimizin sahabesine öğrettiği Allah'ın öğrettiği yoldur diyoruz. Yol aşk yoludur. Aşktan başka bu satın kapısı yoktur. Mutlaka o kapıdan aşkla girilir. İmanla girilir. Bizi Allah'a yakın eden imanımızdır. Aşkımız, muhabbetimizdir. Allah'a olan sevgimizdir. Birini ne kadar çok seviyorsan o kadar ona yakın oluyorsun. Onun için Allah'a yakın olabilmek için aşkı kazanman gerekir. Muhabbeti kazanman gerekir. Aşkı, muhabbeti kazanmak için marifeti kazanman gerekir. Marifetullah. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Onun için El Esma'un Hüsna'yı anlattık. Allah'ın isimlerini anlattık ki marifet olsun. Bu marifet muhabbete dönüşsün. Aşka, muhabbete dönüşsün. Yani kul kamil manada La ilahe illallah diyebilsin. Onun için söylüyoruz. 25-26 senedir anlatıyoruz. Bütün anlattıklarımızı bir araya getirsen iki kelimeyle la ilaha illallah demişiz sadece. Başka bir şey yok. Bununla beraber aşıklığı anlatmışız, abdiyeti anlatmışız. Kamil manada la ilahe illallah diyen Allah'a aşıktır. Onun için bir tek maşuk vardır. O da onun ilahi olan evet, Allah'tır. İlla Allah. Evet kardeşlerimiz La ilahe illallah zikri çekmelidir. Yorun başında da bunu çeker. Yorun sonunda da aynı, aynı yine La ilahe illallah der. Yorun başında söylediği farklıdır. Sonunda söylediği farklıdır. Allah isimleriyle onun gönlüne tecelli ettikçe o La ilahe illallah değişi farklı olur. Onu tanıdıkça o aşkı muhabbeti arttıkça söyleyişi evet farklı olur. Evet öyle bir la ilahe illallah der ki yerle gök arasını doldurur. O la ilahe illallah deyişi yerle gök arasını aşkla muhabbetle doldurur. Arşı titretir. Ama bir başkası la ilahe illallah der kendisi bile duymaz. Kendisinin duymadığını evet. dışarıdakiler nasıl duysun? Evet. Allah kardeşimize bunu ihsan eder, ikram eder inşallah. Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılalım inşallah. Hep beraber kazanacağız inşallah. İnşallah. Evet. Efendim, Almanya'dan Erkan Kaya, selamun aleyküm. Almanya'dan ailece severek izliyoruz. Hastamıza dua bekliyoruz. Allah razı olsun. Allah hem kardeşimizin hastasına hem hastalarımıza Allah şifa ihsan etsin inşallah. Öyle bir şifa indirsin ki hastalıktan hiçbir eser kalmasın inşallah. Orada Almaniye'deki kardeşlerimize de selam olsun. Efendim İzmir'den Burcu Derun. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Canım efendim sizi gördüm göreli gönlümüz size müptela oldu. Sizde kaybolmak ne güzeller efendim. Ağlamak ne güzelmiş Allah demek ne güzelmiş efendim. Ekremel ekreminsin efendim. Küçük bir yavruyu besler gibi besliyorsun efendim. Sen her şeyi güzel ediyorsun efendim. Sen güzelsin efendim. Sevmeyi öğretensin efendim, sizi görünce sürekli hiç durmadan salavat-ı şerif okuyor dilim. Efendim salavatın hakikati nedir diye sormuş efendim. Allah razı olsun. Sevmek böyle bir şeymiş. Her şey böyle kelimelere dökülmüyor. kul Allah'ı böyle seviyorsa acaba Allah kulunu nasıl seviyor? Rabbimizi kendi üzerimizden anlıyoruz, tanıyoruz. Kendi gönlümüzden. Yani rahmetimizden onun nasıl Rahman ve Rahim oluşunu anlarız. İkram edişimizden nasıl kerim oluşunu anlarız. Sevmemizden nasıl sevdiğini sonsuz bir deryadan bir damla misali, onun isimlerini kendi üzerimizde anlarız, tadarız, yaşarız. Selavatın hakikati Allah öyle buyurmuştu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, Allah ve melekleri Resulüne, evet, selat ederler. Selavat okurlar diyeyim. Selat ederler. Siz de tam bir teslimiyetle evet Allah'ın Resulüne <gülüyor> selat edin. Bunu selavat okumak olarak anlamak yeterli değildir. Selavat okurken dil ile selat etmiş oluruz, dua etmiş oluruz. Selavat, evet. onun için selameti istemektir. Allah'ın Resulü için selameti istemektir. Eğer Allah ve melekleri de selat ediyorsa, onlar selavat okumuyor. Bu başka bir şey olması gerekir. Müminlerden istediği başka bir şeydir. Nedir o? Selat, aynı zamanda sevmek demek, yardım etmek demek, destek olmak demek. Bununla beraber, Onla beraber yanmak demek. Onun yandığına yanmak demek. Selavat, namaz, sala, selavat, evet, aynı manayı taşır. Yani ey iman edenler, peygambere yardım edin. Ona destek olun. Onu sevin. Onun getirdiğini yerde bırakmayın. Onun size emanet olarak bıraktığı Allah'ın vahyini taşıyın. Gönlünde taşıyın, üzerinde taşıyın. Allah'ın kullarına, ümmetine taşı, o vazifeyi yap demektir. Allah ve melek, melekleri ona bu şekilde destek olur, onu sever, ona yardım eder. Siz de Allah ve meleklerinin yaptığını yapın, Allah ile beraber olun, melekleri de beraber olun. Yoksa sadece selavat okumak, selavat olmuyor. Dilin selavatıdır. Dilin söylediğini kalbinin tasdik etmesi lazım. Aynı şekilde... Onu fiile dökmen gerekir. Onun için Allah'ın vahyini hep beraber taşıyalım diyoruz. Resulullah Efendimiz'e selavat okuyalım diyoruz. Okursak ne olur? Yardım edersek ne olur? Yardımı biz görürüz. Allah'tan yardım görmek için, Resulünden şefaat almak için, O'nun duasını almak için yapıyoruz. Biz kazanıyoruz, biz yardım etmiyoruz. Biz kendimize yardım etmiş oluyoruz, ona değil. Allah'ın bir adeti var. Hiç kimse için adetini değiştirmez. Evet. Ne buyurdu? Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Evet. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne yardım edin dedi. Allah'ın yardıma, Resulünün yardıma ihtiyacı mı var? Hayır. Kendine yardım ediyorsun. Allah'ın sana nefetiyor ya, ruha yardım ediyorsun. Allah'ın emrettiği gibi Resuliyle beraber olunca ona yardım edince O'nun gittiği yere gitme imkanı ne olur? O'na benzeme imkanı ne olur? O'na arkadaş, O'na dost olma, O'na ümmet olma imkanı ne olur? Yoksa dilinle sadece selavat getir. Yani senin için dua ediyor, onun senin duana ihtiyacı yok, senin O'nun duana ihtiyacı var. Dua edebilmek için de o duanın gereğini senin yapman gerekir. Dilinle sadece değil, dilinle söylediğini kalbin tasdik edecek, bir de gerekeni yapacaksın. Onu fiile, amele dökeceksin ki o dua, dua olmuş olsun. O da senin için o duayı yapsın. Sen Allah'a nasıl yardım ediyorsun? Elbette ki Allah'ın kullarına yardım ederek, Allah'a davet ederek, Resulüne tabi olarak, Resulünün miras, emanet olarak bıraktığı vahyi taşıyarak, bu tek başına yapılacak bir şey de değildir. Bu cemaat halinde yapılır. Çünkü bütün peygamberler bunu sahabeleriyle beraber yapmıştır. Tek başına değil. Onun için ne buyurdu ayet-i de Muhammedun Resulullah ve me'ahım. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve me'ahım onunla beraber olanlar da öyledir. Allah'ın Resulüne yardım ediyor. Salavatı gerçek manada okuyor. Buna beraber onun Taşıdığı vahyi onunla beraber taşıyor. Taşıdılar mı? Taşıdılar. Ve kıyamete kadar bu böyledir. Peygamber varisleri bu vahyi taşır. Onunla beraber olanlar da aynı şekilde onunla beraber onu taşır. Onun vazifesini yapmış olur. Bir ve beraber olmuş olurlar. Gerçek salavat budur. Böyle yapılır. Efendim Mekadonya'dan Enver Ahmet. selamünaleyküm aleyküm kardeşlerim. Aleyküm selam. Ben Makedonyadan sohbetlerinizi dinliyoruz. Maşallah demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşlerimizi hem Makedonya'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim Bingöl'den Aykut Molla oğulları Öncelikle iyi programlar. Teşekkür ederiz. Ben olur. hocama kadın ve erkek arasındaki haklarını soracaktım. Kadın ve erkek arasındaki haklar deyince eşler hakkındaki e, arasındaki hakları soruyor kardeşimiz. Belki hak demek doğru değildir. Çünkü hak olunca, karşılıklı hak olunca iki ayrı kişinin hakkı olmuş olur ki Gerçek manadaki eş olmak böyle değildir. Gerçek manada eş olmak kendini eşiyle bir görmektir. Bir olmaktır. Ben demek yerine biz demektir. Yoksa senin hakkın şöyledir, benim de böyle haklarım var dediğimizde iki ayrı farklı insan olmuş oluruz. Bir ve beraber olamamış oluruz. Nikah, akit. Bu nikah Allah'ın emriyle yapılandır. Bizi bir yapıyor. Bir. Öyle ki Allah kıyamet gününü anlatırken bile ne buyurdu? O kaybedenler hem kendilerine hem ailelerine yazık etmiştir. Bak bir tuttu. Cennettekiler için, kazanmış olanlar için de onlar eşleriyle beraber orada karşılıklı koltuklar üzerinde oturur. Allah onlara ikramda bulunur, nimetlenirler. Nimetleri anlatıyor. Bak bir anlatıyor. O zaman eş olmayı Allah'a göre anlamak gerekiyor. Hak olarak değil. Senin hakkın şudur, benim hakkım budur değil. Bir, eşler bilmelidir ki eşini karşısındakini ne kadar mutlu ederse kendisi de o kadar mutlu olur. Onu mutsuz ederse kendisi de mutsuz olur. Elinden nasıl geliyorsa eşini mutlu etmelidir. Bununla beraber onu korumalıdır, onu savunmalıdır. Onu kendinden ayrı görmemelidir, ona laf söyletmemelidir. Birileri laf söylüyorsa onu dinlememelidir, söylemelidir. Evet, bahsettiğin, konuştuğun hakkında benim eşimdir, bunu unutma. Beraber Allah'a yolculuk yaptığım arkadaşımdır, yoldaşımdır. Benim sırdaşımdır. Bununla beraber benim en yakın dert ortağımdır. Öyle olmalıdır yani, değilse değildir yani, eş olamamış demektir. Hak bu. Önce hak olarak bunu anlamak gerekir. En önemli hak aralarındaki hak nedir? Evet Allah Adem'i yarattı. Gönlü yanında huzur bulsun, sıkun bulsun diye ondan da eşini yarattı. En öndeki hak eşler birbirini gördüğünde gönüllerinin birbiri yanında huzur bulmasıdır, sıkun bulmasıdır, mutlu olmasıdır. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Kadınların en hayırlısı, eşi onun yüzüne baktığında gönlü huzura garkolandır. Gönlü huzur bulandır, o muhabbetle gönlü dolandır. Bu her ikisi için de bu böyledir. Hak bu. Hakkı böyle anlamak gerekir. Yoksa sen şöyle yapacaksın, ben böyle yapacağım, sen şunu yapma, bunu yapma de. Bir gibi. İkisi birbirini sevindirmek için, mutlu etmek için, Bahane aramalidir, bahane, imkan aramalidir. Şunu yapamazsın, bunu edemezsin meselesi değil. Tam tersine o neyle mutlu oluyor, nasıl mutlu oluyor? Elbette ki Allah'ın çizdiği sınır dahilinde. Öyle yapmalıdır, mutlu etmeye çalışmalıdır yani. Ona huzur, mutluluk vermeye çalışmalıdır. Aslında huzurun mutluluğu ona verirken kendisi huzurlu, kendisi mutlu olur. Dolayısıyla kendisi huzurlu olunca, mutlu olunca ne olur? Allah'a kul olmak kolaylaşır. Şeytan oraya uğrayamaz. Orayı terk eder. Şeytanın en çok sevdiği şey, evet, eşlerin arasını bozmaktır. Onları boşanma seviyesine getirmektir. Hatta onları ayırmaktır. Evet, şeytanlar bunu yaparken, iblisten takdir alır. Hepsi ona tabi olmuş, takdir alır. Biri bir cinayete sebep olsa, yani birine bir cinayet işletse, şeytan, iblis, şeytan yani, şeytan, iblisten bir ödül alır, bir mükafat alır. En büyük ödülü cinayeti işlettiren değil, eşleri birbirinden ayıran alıyor. Yani karı kocayı birbirinden boşalttırdı mı en büyük ödülü, ödülü o alıyor. Cinayetten daha büyük bir iş yapmış o. Şeytana bu tavizi vermemek lazım. Birileri eşler arasında konuşuyorsa, ayırmaya çalışıyorsa, onları birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyorsa iblisin vazifesini yapmıştır, iblise kölelik yapıyor, hizmetçilik yapıyor, iblise arkadaş olmuş. Efendim İzmir'den Fatma ve Meki Erdem selamunaleyküm selam. ben bir sorum olacaktı dinimizce organ bağışı yapmak caiz midir günahı var mı hayırlı akşamlar hocam sizi çok seviyoruz Allah razı olsun elbette ki organ bağışı yapabilir hatta kendisini bağışlaması da gerekmiyor ama Ölçü bu değildir yalnız. Bu ölçü yanlış bir ölçüdür. Kasaların organ beklemesi yanlıştır. Yani ne diyoruz? Tıp gelişmiş diyoruz. Tıp eğer hala bir organı yapamıyorsa bu nasıl gelişmiş tıptır? Birinden organı alıyor ötekine takıyor. Bu tıp değildir. Bu ilim değildir. Bu bilim değildir. Yani bu hiç iş değildir. Hala yani bir kanı yapamamış, kan arıyor, Böyle bir şey olmaz yani. Yani olmaz. Yani bu maksus yapıyorlar herhalde. Yoksa bir tane kan yaparlar herkese uyar. Nasıl ki seron vuruyorsa her kana uyuyorsa öyle bir kan yapılır yani. Yapılmayacak bir şey değildir bu. Organlar da öyledir. İşin e, kötü bir tarafı vardır. Biliyorsunuz organ mafyaları var. Böyle kaçırıp götürüp organlarını satıyor. Bu durumda evet dediğinde Evet, oraya da kapı açılmış olur. Ama organı bağışlayabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Verebilir. Takılabilir de ama bu da tıpın ayıbıydır. Bilimin ayıbıydır. Evet. Efendim bir izleyicimiz. selamünaleyküm Hocam. İslam'da mut'a nikahı var mıdır? Bazı yerlerde uygulanıyor. Bize bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? İslam'da muta nikahı yoktur. Evet, nikah kıyılınca bu nikah tam bir nikahtır. Dolayısıyla muta nikahı yoktur. Böyle bir şey olmaz. Bu kendi kendine fetva aramaktır. Yani tabiri caizse kendine göre Allah hile yapıyor. Böyle bir şey olmaz. İslam'da böyle bir şey olmaz. Kul Rabbine karşı ciddi ve samimi olmalıdır. Evet, nikah Aşırlıklı sorumlulukları getirir. Onun için böyle geçici nikah olmaz. Bu insanın, ya doğrusu şeytanın insana böyle kendi kendine hile yapması için bulduğu bir bahanedir. Bu da nikahı yoktur ve olmaz. Böyle bir şey olmaz. Evet. Efendim İzmir'den Deniz Ertağ. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar. selam. Efendim, Kur'an ayetlerinde son saat ile ilgili indirilen ayetlere sebep olan, inkar eden o zamanın insanları ve son saatten önce hayatını kaybedenler o vakit geldiğinde bundan etkilenir mi? Evet. Herkesin bir son saati vardır. Son saat deyince bir genel manadaki son saat kıyametin koptuğu gün. Bir de ölüm anında. Herkes öldüğünde o onun son saatidir. Onun kıyameti kopmuştur yani. Ölür ve tekrar öteki alemde dirilmiştir. Yani hem ölmüş hem son saati gelmiş hem kıyami, kıyameti gelmiş dirilmiştir o. Son saatinde herkes hayatı nasıl yaşamışsa son saati de ona göredir ve öyledir. Allah kıyametin o son saatini anlatırken ne buyuruyor? Güneş döndüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler kaynatıldığı zaman, analar o, çocuklarını düşürdüğü zaman, onun yavrularını terk ettiği zaman, farklı farklı türleri de farklı anlatıyor. O zaman biri ölürken de bu son saati yaşaması gerekir. Mümin farklı yaşar, mümin olmayanlar bunu farklı yaşar. Nasıl anlamak gerekir? Kısaca söyleyeyim onu. <gülüyor> Güneş söndüğü zaman, senin güneşin söndü artık. Bu dünyadaki güneşin söndü. Neyle, neye göre görüyordunsa o söndü. Yeni bir hayatın başlıyor çünkü. Peygamber yerindekini anlatırken, yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlandığında, artık yeryüzü onun için. Allah perdeleri açar, bugün gözün keskin görür, buyuruyor. Artık başka bir alemde başka bir görüşle bakıyor, görüyor. Güneşi söndü, buradaki güneşi söndü. Yıldızlar döküldüğünde senin gözünde yıldız gibi olanlar senin için artık hiçbir mana ifade etmiyor. Artık kimse sana yol gösteremez. Işık, yıldızlar yol gösteriyor bir de. Kimse artık yolun sonuna geldi. Yıldızların döküldü, bitti. Bununla beraber denizler kaynatıldığında yer içindekini dışarı attığında evet için kaynıyor artık. Buna beraber içindeki içindeki dışarı çıkacak. Evet yer içindekini dışarı atıyor senin bedenin nefsin de içindekini dışarı atmak zorunda kalacak. Huzurdasın her şey önüne seriliyor. Senin kıyametin kopmuş. Yani biri ölürken Allah'ın o beyan ettiği ki Kıyamet anındaki hali yaşar. Bu özel kıyamettir. Herkes ölürken o onun özel kıyametidir. Genel kıyamet de aynı şekilde yine her birinin başına özel kıyamet kopuyor. Buna beraber biri de o genel kıyameti görmüş oluyor. Arada bir farkı yok. Yoksa Allah sadece o kıyamet gününü anlatmıyor. Anlatıyorsa şimdi yaşayanlar, ölenler, şimdiye kadar ölenler onu görmedi. Ama Allah göreceksiniz dedi. Resulüne sen göreceksin dedi görüyor. Hepimiz gördük. Yani ölürken görüyoruz. Ölenlerin bunu yaşadığını da görüyoruz. Biraz tefekkür edersek bu hemen anlaşılır. Evet. Benim ikinci sorusu vardı İzmir'den izlenimiz. Evet. Başka bir sorum da insanın yanlış olduğunu bildiği ve kurtulmak istediği halde kendisinde alışkanlık haline gelen ama bir türlü bırakamadığı tavır ve davranışlardan nasıl kurtulabilir? Evet eğer kurtulmak istediğimiz bir tavır, bir davranış varsa mutlaka o bizde yer etmiştir. Bir anda ben bundan kurtulayım dersek bu mümkün değildir. Onun zamanla olması gerekir. Bunun için de bizim çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Her yaptığımızda tövbe edip istiğfar etmemiz gerekir. Sonra baktık ki beceremiyoruz. Bir adım daha atmak gerekir. Bir daha bu yanlışı yaparsam Kendime şöyle bir ceza verdim. Dememiz gerekir. Bir cezayla onu kesmemiz gerekir. Öyle ki artık o an geldiğinde o cezayı hatırlayalım. Hatırlayalım ve onu yapmayalım. Tövbe edip istiğfar edelim. Bir süre sonra ondan kurtuluruz. Ceza olarak mesela ne yapabiliriz? Allah mesela yanlış yapıldığında, böyle yaptığınızda bir köle azad edin dedi. Ya da Fakir, on fakiri doyurun. Buyurur. İnfak edin. Bu durumda bize de düşen, önce kendimize öyle bir ceza vermektir. Eğer böyle olursa, bu kadar sadaka vereceğim. Her defasında öyle yaptığımızda, inşallah, Allah'ın bize öğrettiği gibi yapmış oluruz ki, kurtuluruz ondan. Evet, o alışkanlıktan kurtulmuş oluruz. Olmadı başka bir ceza, ne cesatı mesela, evet. Eğer bir daha bu böyle olursa, bir gün oruç tutacağım desin. Ve orucu tutsun yalnız. Görecek ki kurtulacak ondan. Evet. Efendim aslında programda sonuna gelmişiz. Evet. Bir kardeşimizin bir mesajı var onunla birlikte. Buyur. Efendim İstanbul'dan Yılmaz Yıldırım selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben sizi tanıdıktan sonra sizin ve anlattıklarınızın beni çok etkilediğini ve yaşanma yön verdiğini itiraf ediyorum. Şükürler olsun Yüceler Yücesi Allah'ıma Hocam ben sizin iman kitabınızı okurken yıllarca doğru bildiğim imanın şartlarından hayırın ve şerrin Yüce Allah'tan geldiğine yani imanın şartının altı olduğuna Hocam sizin affınıza sığınarak insanlara aydınlatıcı olması açısından biraz açabilir misiniz? O mübarek ellerinizden öpüyorum, dualarınıza muhtaçız, Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Kader Allah'ın sırrıdır. Allah'ı bilmeden, tanımadan o sırra vakıf olmak mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün öğrettiği kadarıyla bunu en azından önce bilgi olarak bilmemiz gerekir. Allah'a göre, Allah'ın vahyine göre, Resulü'ne göre, bir Allah'ın takdiri vardır. Allah ayet-i kerimede Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Her şeyi bir takdire bağlamıştır dedi. Bu Allah'ın takdiri. Onu nasıl yapmış? Onu değiştirir mi değiştirmez mi? Bu sır. Bu Allah'ın sırrı. Ama bunu böyle anla dedi Allah. Bunu böyle anla. Sonra Allah sana öğretir. Sana gösterir onu. Bir de İnsana irade vermiş, irade verdiği varlıklardan iradesini kullanmayı diler. Yani onun takdir etmesini ister. Kendi kaderini, o konuda kendisinin belirlemesini ister. Terciheni yap, yani bu takdirdir. Ebedi hayat için takdir tamamen kura aittir. Allah onu tamamen kura teslim etmiştir. Evet, nasıl mesela? Ayet-i Kerime'de buyurdu ki, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bak takdiri kura bıraktı. Dileyen dedi, ben böyle dilerim demedi. Ben böyle dilediğim için bu böyledir demedi. Ben senin için cenneti diliyorum, takdir ediyorum. Ama tercih senindir. Sen cenneti dilemezsen, kabul etmezsen, cennete koşmazsan, cennete varmazsan cehenneme gidersin. Hadi takdiri yap dedi, takdir sana ait. Bir kul takdirini yapsa ben Allah'a dost olmak istiyorum dese takdirini yaptı Allah onun takdiriyle takdir eder. O neyi takdir etmişse Allah da onu takdir eder ona. Duasını kabul eder yani. Kulun duası aynı zamanda kulun takdiridir. Samimi duası kulun takdiridir. Hangi konuda? Ahiret konusunda, ebedi hayat konusunda, Hazreti insan olma konusunda. Allah'a olma konusunda. Dünyaya ait, hayır, dünya ait ona ait değil. Dünyaya ait takdir Allah'ındır. Çünkü imtihan, imtihana tabi tutuyor ya, ondan. Bazı konularda gene Allah dünyaya ait takdiri kuruna bırakır, tercih hakkı veriyor yani. Böyle olduğunda sen tercihini yap diyor. Sen tercihini yap, ben de tercihimi yaparsam senin tercihinle aynı olursa olur. Değilse yine olmaz. Evet, dünyaya ait tercih, Allah'a ait ama buna beraber yine kurun bazı konularda tercihi vardır. Kaderi bir de şöyle anlamak lazım. Herhangi bir konuda kurun yapabileceği hiçbir şey yoksa ya da elinden gelen her ne varsa onu yapmışsa gerisi takdirdir. Ona takdir denir. Ama elinden gelen bir şey var ama onu yapmamış. Onu ihmal etti. Doğru takdir edemedi. Takdir etmesi gerekirken takdir etmedi demektir bu. O hata, o yanlış, o eksik, o sıkıntıyı kendi eliyle yapmış, kendi eliyle yaptıklarından dolayı onun başına gelmiştir. Bu konu uzun bir konu ve kısaca böyle söyledim. İnşallah Allah nasip eder. Arkadaşlar iman kitabını okurken son bölümde kadere nasıl iman edilir, iman olmalıdır, onu da böyle kısa da olsa, özde olsa bir parça izah etmişiz, izah etmeye çalışmışız. O da inşallah anlaşılır. Bütün kardeşlerimizin iman kitabını tekrar tekrar okumalarını istiyoruz ki hem bizi anlamış olsunlar, hem imanı anlamış olsunlar. Hem o Allah'ın emrettiği şekilde iman etsinler. İman edelim diyedir. Kendi kendimize iman üretmeyelim. İman zan Allah'ım Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti zatıyla, sıfatıyla güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun. Amin. Yani kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Amin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artık. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda soramadığımız sorular efendimize sorarız. Daha önce sorulmuş soruları geçmek zorunda kaldık. Onları da soruve.sorular.com'dan takip edebilirsiniz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbi'ümüzün merhabası efendim.